يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتثاتها وكل محتثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار Yeni bir kitaba başlıyoruz değil mi? Yeni, yeni bir derse başlıyoruz. Yeni bir kitap, yeni bir ders demek mühim soruların cevabı Şeyh Alaaddin Palevi'nin mühim soruların cevabı isimli kitabına başlıyoruz. Allah izin verirse. Bu dersimiz mukaddime bağımından bir giriş olacak inşallah. Kitaba dair, derslere dair bir giriş yapmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Bir Müslüman olarak günde en az, en az, 17 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetindeyiz değil mi? Yani faz rekatlarda, 17 faz rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Ve orada Allah'a dua ediyoruz. İhtinas sırata müstakim, bizi sıratı müstakime ilet diye. Öyle bir sıratı müstakim ki bu tarifi belli olmayan, ne olduğu belli olmayan bir yol değil. Bu doğru yol öyle diyor ki onun tarife de var. Sınırlar var. Sınırlar var. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. Hiç kimsenin kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle bir yol çıkararak işte doğru yol budur deme hakkı yok. Hiç kimsenin kendi avrusuna dayanarak, işte doğru yol budur deme hakkı yok. Doğru yol kendilerine nimet verilmiş ki kim onlar? Resuller, Resuller ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ve arkadaşları değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıdır. Çünkü Allah, Teala, Allah onlardan razı oldu, onlarda Allah'tan razı oldu demiştir. Hatırlarsanız Tayfetül Mansur'un özellikleri kitabını işlerken orada demiştik ki Tayfetül Mansur'un özelliği Kur'an ve sünnete göre nasları nasları yani Kur'an ve sünnete göre amel eder ve bu nasları alınarken Selefin menheciyle alınar. Selefin menheciyle alınar demiştik. İşte biz günde on yedi defa Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ilet. Dost soruyor ilet ve bu dost soruyor. Öyle ki, kendilerine senin bizzat nimet verdiğin, kendilerinden razı oldun kimselerin yolu. Bununla beraber, gayr-ül mağdu ve aleyhim ve leddu'aliyyin. Kadaba uğramışlar veya sapkınlar. dalalete uğramışların yolu değil. Kim onlar? Yahudi ve Hristiyanlar. Yani, ilim olduğu halde, ilim olduğu halde amel etmeyen, ihlastan uzak hareket edenler ya da ihlaslı da olsa, İlimsiz amel edenlerden Eyleme bizi Onların yoluna İrşad etmemizi Onların yoluna iletmemizi Bizi kendilerine nimet verdiğin Yani ilim ve ihlasla Sana ibadet edenler İlim ve ihlasla Sana ibadet edenlerin yoluna ilet Yoksa Yahudiler gibi Kendilerinde ilim olduğu Halde Kendilerinde ilim olduğu halde jag uzak, ibadetten uzak bir hayat har stannat istemiyoruz. Ya Rabbi biz senden diyoruz. Veya Hristiyanlar da olduğu gibi, ihlaslı da olsa, Gece och Allah'a ibadet etseler de, och uzak, jag sapkınlıklarla, stannat och sagt, jag och sagt, biz. har stannat och sagt, jag har stannat och sagt, och sagt, jag har stannat onlara dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmelerin emri olundu onlara ne emri olundu diyor allah Teala Bey'in suresinde İhlasla ibadet İşte işte dostluyor budur arkadaşlar İhlas üzere ilim üzere ibadettir dostluyor geçmiş ümmetlerin yoldan çıkmalarının temel sebebi ihlas ve ilimden uzak bir şekilde ibadet etmeye çalışmalarıdır. İlim var ibadet ve ihlas yok Ibadet, ihlas var, det? İşte vad är det? I vad är det? I vad är är det? I vad är det? I vad är det? I vad är det? I vad är det? I vad Dönüştürmeleri Allah'ın izniyle İlim ve ihlaslı olmuştur Onlar bir taraftan Cebrail vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Vahyi okurken bir taraftan da Onunla amel ediyorlardı ve bu ilim ve amelleri ihlas üzerineydi Gelelim bugüne Bugün bizim Şu günümüzde Müslümanların Zayıf parçalanmış Zelil olmalarının en önemli etkeni de ilimden veya İhlastan uzak olmalarıdır. Özellikle yaşadığımız şu coğrafyada ilim yok denilecek kadar azdır. Müslümanların, Müslümanların sahip olduğu bir ilim yoktur. Müslümanların önünde yürüyen onlarca alim yoktur. Onlarca alim yoktur. Herkes kendisine bir görüş, bir fikir edinmiş. O görüş, o fikri kısmen delilleriyle biliyor ama İslam ilimlerine hukufiyet böyle bir şey yok. Bununla birlikte bizde behöver ihålls. İhlasla Allaha önska. ihlasla Allaha Allah davet etmek yok. inte. Göre, göreceğiz derslerimizde takva konusu gelecek. Şeyh i bahsedecek, diyecek ki... ...bizim Müslümanların kitabında takvadan eser yok. Sheikh namazından eser yok. om eser yok. Yani ihlastan eser yok. O halde kurtuluşun anahtarı belli arkadaşlar. Kurtuluşun anahtarı belli. Kurtuluşun anahtarı ihlas üzere ibadet. İlim ve ihlas ile Allah'a ibadet etmek diyoruz. Bu kısa hatırlatmadan sonra işte diyoruz ki elinizdeki kitap yani mühim soruların cevabı yani bugün dersini yapmış olduğumuz bu kitap gerçekten özellikle usul fıkıh ve nahiv alanında söz sahibi diyebileceğimiz bir ilme mazhar olan Allah'ın kendisine ilim verdiği Son dönem alimlerimizden Şeyh Alaaddin Palevin'in bir eseridir ki tamam. tamamen ilim ve ihlas üzere hareket etmek. Müslümanlar davalarını bir ilim üzere ortaya koymak. Bununla beraber ihlas da bir an için elden bırakmama adına kaleme almış olduğu bir eserdir. Arkadaşlar eserin orijinali Arapçadır aslında. Eserin orijinali Arapçadır. İsmi şu an tam hatırımda değil. Kalın uzun bir risaledir. E, kitaptır. Şeyh Türkçe'ye, kendisi Türkçe'ye oradan özetleyerek soru cevap şeklinde çözmüş şey yapmıştır. Aktarmıştır. Kendisi diyor ki ben bu kitabı yazarken diyorum, öncelikle Müslümanların akidevi meselelerini delille bilmelerini istedim. Delille bilmelerini istedim. Delilleri ortaya koydum. Kitap aslında müftedilere, yeni başlayanlara, yeni başlayanlara yönelik olduğu için yeni başlayanlara yönelik olduğu için Konuları şeyh uzun uzun ele almamış. Ha, Arapçasında, kitabın Arapçasında uzun uzun ele alınmış. Ancak Türkçesinde böyle her meseleyi uzun uzun ele alıyor. Aslında kitapta 120'ye yakın soru, 120'ye yakın da cevap var. Her bir soru ayrı bir kitap olabilecek bir konu. Her bir soru ayrı bir kitap olabilecek bir konu. Ancak dediğim gibi şeyh bizlere yol işaretini göstermiş. Demiş ki bak bu mesele böyledir. Bu, bu konuda böyle böyle Ayetler var. Siz bu ayetlerin tefsirlerine bakın. Yani ben size yolu göstereyim. Yolda yürümesi size ait demiş. Yolda yürümesi size ait demiş. Onun için meseleleri belki çok saksa kesmiş ama olabildiğince özetlemiş. Konuyu dağıtmamak için konuyu dağıtmama adına konunun daha iyi anlaşılması adına uzattıkça uzatmamış. Aslında dediğim gibi 120 sorunun 120 cevabına da her, bir, her birine ayrı ayrı bir kitap yazmak mümkündür. Aynı zamanda diyor Şeyh, ben bu kitabımı Müslümanlara bir güç ve bir kuvvet, gençlere bir kuvvet olsun diye yazdım. Zira bugün, muhasır mürciyenin, işte diyor, bunlar hakimiyetten başka bilmezler. Kur'an'dan bildikleri üç beş ayettir, o da hakimiyetle ilgili. Mayede 44, 45, 47, Nisa 60, 65, 57, 9 gibi sadece 8-10 ayet. Hayır diyor Şeyh. Siz Müslümanlara düşünüyor musunuz? Alın işte kitabım. Bak Müslümanlar küçük değil. Alın işte size kitabım diyor. Müslümanlar, davalarını delilebiliyorlar. Siz boşa hezeyan sarf etmeyin diyor Şeyh kitabının mukaddesinde. Kitabın içeriği hakkında kısmen biraz bilgi vereyim inşallah. 13 ayrı oturum. 13 ayrı oturum. Kitap konunun daha iyi anlaşılması için bir soru cevap şeklinde, bir soru cevap şeklinde yürüyor. Öncelikle Şeyh hakimiyet ancak Allah'ındır. İnil hukmu illa illa. Konuya buradan başlıyor. En önemli, en mühim meseleden başlıyor. Burada üç konuyu ele alıyor. Teşhidi Allah'a ortak koşmak, kalben ithal etmek sizin küfür amelini işlemek ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Arkasından ikinci oturumda tağut-i sistemlere itaat meselesine giriyor. Burada görev almak, imamlık, desteklemek veya küfür içerikli metinleri imzalamak. Arkasından layıklık, demokrasi ve İslam konusuna giriyor. Demokrasiyi anlatıyor. Kısaca layıklığı anlatıyor. İslam ile beşeri dinler arasındaki farkları ortaya koyuyor ve oy kullanmak ve buna dair meseleleri anlatıyor. Dördüncü, beşinci ve altıncı oturumda şeytanın havarileri vasıtasıyla ortaya çıkmış e, şüphelere cevap veriyor. İşte bunlar küfrün, dune, küfür şüphesi, Hz. Yusuf'un meselesi, Hz. Necaşi meselesi, Hatıb-ı Neb-i Belta, Kavb-i Neşref'e işte suikas, hılf maslahat, şura gibi, himaye konusu gibi Birçok şüphe. Üç ayrı oturumda ki kitabının hemen hemen yarısını teşkil eden bir bölüm bu. Üç ayrı oturumda ee, bunları ele alıyor. Olabildiğince kısa net cevaplarla, kısa ve net cevaplarla şüpheleri gidermeye çalışıyor. Bakın dediğim gibi. Mesela birisi Hatıb bin Ebi Belta kıssasını okurken veya Kab bin Eşref. Måsås medan de ki... ...işte şeyh burada har cevap verememiş... ...yani, yani meseleyi de anlatamamış... att şeyhin iddiası kitabında... ...bu meseleyi ele alıp... ...eline boyuna att han inte har något att ...şüphelerden bir tanesi... ...ameller att han inte üzerine ortaya atılan şüphe... Men kitabı yazmaktaki... ...veya bu şüpheye cevap vermekteki amacı... ...bu meseleyi eline boyuna Såhär, ben biliyorum ki, att han ameller niyetlere göredir hadisini. Ve bu noktada ortaya atılan şüphelere şeyh cevap vermeye Men yani bir kitap yazar, bir kitap yazar. Ben biliyorum. jag vet att han har lyssnat på honom. Men jag vet Ee, tutarlılığı yoktur. Çünkü şöyle şöyledir. ha Siz bu yolu işaretini aldıktan sonra diyor, siz bu meşriyeyi genişletin diyor. Yedinci oturumda İslam bozan haller ve tekfir. İşte tekfirin engelleri ücretin ikamesi, ilimsizce tekfir, cemaatin ayrılan cahili üzere ölmesi, kafiri tekfir etmeyin kafirdir konusu gibi konulara değinmiş. Sekzinci oturumda Våt nioa våttrumda, båda världen världen. Kavramlar, jihadet, ikraft, takyee, darurhar, hijrat, messjidrar, istishad, takwa och tasavvuf, som kavramlarna definerar. Tioa våttrum, mina världen världen. En mycket världen världen. Världen världen. Världen världen. Världen världen fetva vermekle müftünün sıfatları. İslam'a davette uyulması gereken yok. Nasihat esnasında dikkat edilmesi gerekenler. İnsanlarla konuşma adabı. Ehli sünnetten olmanın gerekleri gibi çok önemli, gerçekten mükemmel mesellere de değiniyor. 11. oturumda şirk toplumunda Müslüman yaşarken birçok sorunla karşı karşıya geliyor. Tahta muhakeme, küfürünüz, müşriklerin kesikleri, cuma namazı, ehli şirk ve muhal ...muamela, işte onlara benzemek... ...sakal kesmek, post makinesi kullanmak... faiz, sigorta gibi... Då är det här de däruschitten uppväxer har 12: oturumda... rörelsen dair bazı feri konulara değiniyor. İşte bunlar... för dem. dokunmak, handlar Kur'an okumak... ...namaz sonrası tesbih, och sonrası förstås förstås förstås förstås förstås förstås förstås förstås förstås förstås namaz... ...teravih namazı, förstås ve müzik aletleri, sigara içmek, televizyon seyretmek, kadın ve erkeğin giyim tarzları gibi. 13. konudaysa, 13. ortamdaysa aile hayatı ve kadın meselesine değiniyor. Din farkı nikah hakkını iptal eder mi? Kadın ve erkeğin birbiri üzerine hakları, kadının kocasına hizmet etmesi, peruk, haç, ruj, oje sürmek, nişanların görüşmesi, kürtaj gibi bazı önemli meseleleri ele alıyor. Bunlar da da bilgiler vererek... E, aydınlatmaya çalışıyor bizleri. Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Allah bu yaptığı çalışma vesilesiyle onun hatalarını affetsin, günahlarını kapatsın ilmine bereket versin, cennette derecesini artırsın diyoruz. Elbette ki, elbette ki, hiçbir çalışma hatadan masum değildir. Hiçbir çalışma hatadan uzak biri değildir. Sadece hatalar uzak Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir değil mi? Mutlak surette kitapta da hatalar olabilir. Olması muhtemeldir. Bu hataların edep, ahlak ve ilim üzere hareket edilerek giderilmesi gerekir. Edep, ahlak ve ilim üzere hareket edilerek giderilmesi gerekir. Peki biz derslerimizi nasıl yapacağız? Öncelikle şunu hemen söyleyeyim, bütün konuları tek tek izah etmeyeceğiz biz. Bütün konuları tek tek izah etmeyeceğiz. İçerisinden önemli gördüğümüz konulara değineceğiz ve bu konuları olabildiğince biz aşmaya çalışacağız. Yani mesela şeyh e, şüpheleri gideme meselesinde işte kabine eşre suikasi veya Hatıb bin Evi meselesinde kısaca cevap vermiş, biz olabildiğince geniş bir şekilde meselelere cevap vermeye çalışacağız. Yani, yani kitabın tamamını anlatmayacağız ama, ama bir kısmını bir geniş bir şekilde anlatacağız. Bu sürenin bu anlatımda şeye katılmadığımız noktaları söyleyeceğiz, dile getireceğiz. Neden katılmadığımızı da söyleyeceğiz. Biz şu şunun şu sebeplerden dolayı bu görüşe katılmıyoruz. Olabilir ki biz hatalıyızdır. Olabilir ki o hatalıdır. Önemli olan Ihtilafları tefrikaya dövüştürmek Ihtilafları ilim, ahlak ve edep dahilinde Konuşarak, birbirimizle konuşarak En doğruya ihsan etmektir Rabbimizden yaptığımız bu çalışmayı kabul buyurmasını dileriz Kıyamet gününde bizlere şefaatçi kılmasını dileriz Peki, girişe dair dersimiz bu kadar İnşallah bir sonraki derste Hakimiyet Allah'ındır Konusuyla Vi başlayacağız att rabbil